yüceltilmiş olması nitelikleriyle yüceltilmiş olması iki şekilde oluyor. Birisi, İhtâhumâ iştimaluhu alâ sıfat-ı kemâli cins-i kutul ilahi kitap cinsinden olan bütün mükemmel sıfatları ihtiva etmesindendir. Fekennehu kulluha sanki Kur'an o diğer bütün kitapların içerisinde bulunan nitelikleri kendisinde toplamış gibidir. Zaten öyledir. Kur'an o kitapların da meyvelerini temel e, hükümlerini kendisinde toplamıştır. Kur'an-ı Kerim'in değerinin yüce olduğunu ifade eden hususlardan bir diğeri ve saniyeti ikincisi tarikuhu kevnihi mümtazen em gayrihi yani onun Kur'an-ı Kerim'in diğerlerinden farklı olması, seçkin olması seçkin olma yoludur. min gayrihi nesiceh vahdihi bediyan fi bâbihi kendi yolunda, kendi niteliğinde eşsiz olarak örülmüştür. Üslubu eşsizdir, hükümleri eşsizdir, ayetleri eşsizdir. Haricen en dairetil beyanin. Açıklama şeyinden, babından, dış, dış açıklama babının dışında, Kur'an-ı Kerim, Eşsiz olarak uslubu, ifadeleri, ayetleri e, açıklayıcı oluşu oluşu eşsizdir. Ve ukuret es-saniyetü yani Kur'an-ı Kerim takir edildi. Lima işaret ile ila ansa ansailil kutubi be'ade tenbihi ala imtivaihi. Şimdi dedi ya yukarıda e, ayet-i kerimede ki ayatül kitabi ve Kur'an-ı Bakın önce kitap ifadesi getirildi, sonra Kur'an ifadesi getirildi. Niye tefhil edildi bu Kur'an ifadesi ayet-i kerimede? Lima ennel Yani Kur'an-ı Kerim'in seçkin, evet kitap ama özellikle Kur'an farklı bir kitaptır. Yani kitap ifadesinden sonra Kur'an'ı getirdi, kitap diyoruz ama hangi kitap? Kur'an manasında. İmtiyazih ansâri kutubi Diğer kitaplardan farklı olması. Bağda tembihi yani elif, lam, ra tilke bu işaretten sonra bağda tembihi ala intivaihi ala kemalati gairihi minerali kutubi e, ud, fi, fi e, övgüye medar olan övgüye konu olan diğer kitaplardan kemal yönünden daha farklı bir nitelikte olduğu için keyla yutebeh memin evvel el-emri enne imtiyazehu an ghayrihi yani şöyle anlaşılmasın ki kuran-ı kerimin imtiyazı diğerlerine e, min evvel emri ilk başlangıçta enne imtiyazehu an ghayrihi yani bunun eee oluşu diğerlerine yöneliktir diğerlerin diğerlerinin diğerlerinden farklıdır Listiklari bir asafin, xassetin biihi mimgire ihtimalin, alla noouti kuru kutubil kelimeti, diğer yüce mukaddes kitapların mükemmel niteliklerini kendisinde toplamaksızın, kendisinde toplamaksızın, sadece kendisine özgü bir kitap anlamında değil. Yani burada şunu söylemek istiyor. Diğer kitaplar da kitaptır. Diğer kitaplar da kitaptır, ilahi kitaplar yani tahrif olmamış olanlar. Ama Kur'an'ın ap ayrı bir farklılığı vardır. Yani diğer kitaplarda hiçbir mükemmel özellik yok ilahi kitap oldukları halde. Sadece Kur'an'da var değil. Yani böyle bir şey anlaşılmasın. Diğer kitaplar da mükemmel fakat Kur'an onlardan daha mükemmel. Bunu ifade etmek için bu şekilde getirildi diyor müfessir. وَهَاكَدَ الْكَلَامُ مِنْ فَاتِحَةِ suretin nemli Yine aynı şekilde benzer bir ifade, benzer bir ayet Nem suresinde, Nem suresinin başında geçiyor. خَلَا اَنَّهُ قُدْلِمَ فِيهَا الْقُرْآنُ وَعَلَى الْكِتَابِ لِمَا سَيُّزْكَ رُهُنَاكَ Orada zikredildiği gibi yine Kur'an ifadesi kitap ifadesinden önce getirilmiş. Burada da tam tersi. Burada önce kitap ifadesi getirilmiş, sonra Kur'an ifadesi getirilmiş. Orada da Nem suresinde de önce Kur'an ifadesi getirilmiş, sonra kitap ifadesi getirilmiş. Ve bu yine kevnü sureti kelimeti bazen el kitabı vel kur'ani şunu açıkladıktan sonra yani bu sure bu şu anda okuduğumuz hicr suresi Kur'an'dan bir cüzdür. Cüz olduğunu açıkladıktan sonra kitaptan bir cüz olduğunu açıkladıktan sonra ve Kur'an-ı Kur'an'dan bir cüz olduğunu açıkladıktan sonra bir tevcihil mukattebine ila husni talaqqi ma fiha minel ahkami vel qissasi vel mawaiz şur'a fi beyani ma tetadad tetadad tetadad menhu evet. ihtiva etmiş olduğu hususları açıklama açıklayıp e, hüküm koyma konusunda Öğüt verme konusunda, Kur'an'dan geçen kıssalar konusunda, ahkam konusundaki e, güzelliğe muhatap olan kişileri yönetmek içindir. Yani bu bu şekilde gelmiş olması, Elif Lam, Ra, Tike, Ayatul Kitabi ve Kur'anin, işte yani kitap dediğiniz zaman Kur'an anlaşılması, bu Kur'an'ın nitelikleri de en mükemmel olan bir kitaptır manasında ile rubbema bidammir raih ve tekfifil ba'i, ba'il meftuhati. Yani rubbema, rubbema şeklinde de okunmuş. Yeveddüllezine keferu, rubbema şedderi değil de rubbema şeklinde de okunmuş, rubbema da okunmuş. Yeveddüllezine keferu, o küfredenler şiddetle isterler, şiddetle ardularlar lima annel müterakkebe fi ahtarihi taaba kelma'l mektu'i fi tahqiq'l wuku'i olmuş olan olayı gerçekleştirme konusunda Kur'an-ı Kerim'in geçmişe yönelik haberlerinde fekennehu <gülüyor> kîle sanki şöyle denmektedir Rubbema veddellezîne kefer. <gülüyor> yani Kur'an-ı Kerim şunu ifade ediyor inkar edenler Şiddetle arzuladılar. Neyi arzuladılar? Vel muradı kufruhun biriki kitabı ve Kur'anin bir kelimi minandil Allah Yani bundaki maksat şudur: Onların Kur'anın evet Kur'anın ve kitabı kitabı inkar etmeleridir. Allah katından indiğini inkar ettiklerinden dolayı şiddetle pişmanlık duyacaklar manasındadır lövkan-ı müslimin işte bu inkarlarından dolayı müslüman olmayı keşke biz de geçmişte müslüman olsaydık diyecekler. Bunu nerede diyecekler? Ahirette diyecekler. Münkadime li hukmihi cenab-ı hakkın hükmüne boyun eğerek ve müz ayniyle emrihi Allah'ın emrine itaat ederek ve fihi yine bu ifadede vardır. İzanun bir bildiri vardır. Bi enne küfrehün şüphesiz ki onların inkarları اِنَّمَا كَانَ بِالْجُهُودِ Hiç şüphesiz ki bilerek olmuştur onların imkanları. Yani bile bile inkar etmişlerdir. Ve مَا عَلِمُ Yani bildikten sonra inkar etmişlerdir. Ve مَا عَلِمُ كَوْنَهُ min عَنْدِ اللّٰهِ Bu Kur'an-ı Kerim'in Allah katından olduğunu bildikten sonra bile bile inkar ettiklerinden dolayı ahirette diyecekler ki keşke biz geçmişte dünya hayatında bu Kur'an'ın Allah katından inmiş olduğunu kabul etseydik de Müslüman olsaydı. Ve tilkel vedâdetü, bu şiddetli arzu yevmel kıyameti, kıyamet günü olacaktır. Ev'inde <gülüyor> mefti veya ölümleri esnasında, ev'inde muayeneti hâlihim ve hâli müslümine veyahut da bizzat kendi durumlarını gördüklerinde, Müslümanların durumlarını gördükleri esnada bir azap anında, ölüm anında, veya kıyamette, ahirette bunu söyleyecekler. Ebun de rü'yetihim o usati müslimîn emenler ve da günahkar müminlerin cehennemden çıkışlı, çıkışlarını gördükleri zaman böyle diyecekler. Lev kânu müslim keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. Reva Ebu Musa el-Ashari radıyallahu anhu Ebu Musa el-Ashari radıyallahu an şöyle etmiş. Ennehu kat Kalan emnu, şunu söylemiş. Kalan nebi ve a.s. Peygamberimizin şöyle rivayet ettiğini söylemiş. Dizakene ya umur kıyameti, kıyamet günü olduğunda, beşten aşağı, beşten aşağı ehlün nari, finnari, cehennemliklerde, cehennemde bir araya geldiklerinde, bir araya toplanıldıklarında, ben ne yapayım? Onlarla birlikte, onlarla birlikte mensa allâhu teâlâ min ehlil kibleti, ve yine onlarla birlikte de ehli kıbleden olan diğer kişiler de söz konusu olduğunda cehennemde toplanılıyor da bunda. kafirler onlara diyecekler. şunu diyecekler. Elessün müslimine ehli kıbleye gelecekler. Siz Müslüman değil miydiniz? Talu bela. Onlar da diyecekler ki evet biz müslümandık. Talu şöyle diyecekler. Temaru ankum islamukum. ilenler. Size Müslümanlığınız niçin fayda vermedi de siz de bizimle beraber cehennemde oldunuz diye soracaklar ehli kübleye kafirler. Onlar da diyecekler ki Kalu, kanet bizim günahlarımız vardı fe biz o günahlarla cezalandırıldık. Feyahdi Allahu subhanahu lehum bi Cenab-ı Hak rahmetinin lutfuyla onlara gazap eder. فَيَأْمُرُوا بِكُلِّ men كَانَ min اَهْلِ الْقِبْلَةِ فِي النَّارِ Evet. فَيُخْرَجُونَ <gülüyor> مِنْهَا Dolayısıyla Cenab-ı Hak madem ki rahmetiyle e, muamele ediyor, o zaman ehli kıblenin hepsi şimdi, cehennemden çıkar. فَحِينَ izin işte bu esnada, yani ehli kıble cehennemden çıkınca يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا kanu الْمُسْلِمِينَ Yani onlar şöyle diyecekler, inkarcılar. Keşke biz de Müslüman olaydık. Bak ehli kıble bile e, bir takım eksikleri, yanlışları, sıkıntıları olmasına rağmen cezalarını gördükten sonra çıktılar. Ve Ravâ <gülüyor> Mücahid'ün an İbni Abbas'ın radiyallahu anhüma Abbas'tan rivayet etmiş. Ennehu kâr, <gülüyor> İbni Abbas demiş ki, La yazâlu Rabbû yerhamû ve yüşrâhu uleyhî hatta yakûle men kâne minel müslümîne <gülüyor> fel yedhul el cennete. Cenab-ı Hak rahmet, merhamet etmeye, işte rahmetiyle davranmaya devam eder. Hatta yakûl'u, menkânemin Müslüman'ını feryad kül el cennete. Yani Müslümanlardan kim varsa cennete girsin deyinceye kadar cehennemdeki günahkar müminleri çıkarır ve onlara rahmetiyle, merhametiyle muameleydir. Fa in dezal İslamı. İşte bu esnada kafirler de, inkarcılar da bile bile inkar edenler de Müslüman olmayı İslamı arzuyederler. ederler. kulu veya temet davu bırak, yesinler, eğlensinler, faydansınlar ve yülhi hüml emer, emer onları oyalaya dursun, arzular, istekler onlara oyalaya dursun. Fesal feyamemun. Yakın gelecekte bilecekler. Ee, uzak gelecekte bilecekler. Zerhüm, bırak. Yani de'hüm, onları bırak. Anin nehyi amma hum aleyhi bit ve vel nasihati. Nasihat ve uyarıdan uyarıdan vazgeç. Bırak onları. İz la sebile ila irva'ihim an zalike. Çünkü onların tevbeden, tevbe edip pişmanlığa ııı e, gelmeleri mümkün değildir. Yani bu, bu konuda hiçbir yol bulamazlar. Böyle olan kişilere artık Cenab-ı Hak diyor ki, bırak ne halleri varsa görsünler. Zerhüm ye'kulu ve yetenettahu Ama bu ne zaman? Yani bütün inkarcılara mı böyle yapacak? Hayır. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yeteri kadar tebliğ edilmiş, sürekli tebliğ edildiği halde hiçbir şekilde kabul etmeyen, zihinlerinde hiçbir şüphe uyanmayan, ya biz ne yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz diye düşünmeyen o kişiler için. Yoksa bütün kafirler için değil. Ve balik gayretit fi takriyetihim onlardan uzaklaşma konusunda ve şeynihim onların durumu konusunda gayret göster. Bel Mürhum bitaati ma yutaat Bilakis Birakis, onlara verilen onlara verilenleri alsınlar diye onlara emret. Ye kulu veya temet tau bi dünyahum. Yani dünyaları dünyalarında yiyorlar ve faydalanıyorlar. Ve fi takdimi ekli burada ek ye kulu kelimesinin önce gelmesinde şöyle bir mana vardır tafsir diyor. İzan'ın bir bildirisi vardır ki: "Bennete temattuhum innemahua min qabli temattu'l dahaimi." Onların yemeleri tıpkı hayvanların yemesi gibidir. Bilme akili ve meşakketler meşaribi. Yeme ve içme konusunda tıpkı hayvanların faydalanması gibidir. Vel muradu devamuhum ala Yani buradaki maksat şudur: onlar sadece yemeyi bilirler, içmeyi bilirler, eğlenmeyi bilirler, lüksü bilirler, e, oynamayı bilirler, başka da bir şey bilmezler. Ve yulhihim yani meşgulhüm an ittibâike. Oyalaya dursun. Oyalaya dursun. E, an an ittibâike sana tabi olma konusunda bu davranışları onları olay bakalım. bakalım. Ev ani tefekküri fîmâhüm yasîrûne ileyh. Veya da içerisinde bulundukları durumu tefekkür etmekten bırak onları ne halleri varsa görsün görsünler. Ev anil imani ve taati. Veya da e, iman ve taattan yüz çevirerek kendi dünyalarında istediklerini yapsınlar bakalım neye kadar yapacaklar. Fe inel ekle ve temet dua ila yani ile zalike. Çünkü sadece bir insanın himmeti, arzusu, gayreti Sadece yemek, faydalanmak, lüks düşkünlüğü, dünyevi bir takım işler olursa e, bu yeme içme zaten yeftiyan ile sadece buna götürür. Nereye götürür? Tefekkürden uzaklaşmaya, imandan uzaklaşmaya, itaatten uzaklaşmaya, Kur'an'dan uzaklaşmaya götürür. <gülüyor> El emelu, emel, arzu, istek. Ve tevaku, lütulül amali. Tevaku, beklemek. Lütulül amal, uzun ömür. Talep etmek, uzun ömür beklemek. Fəlafalu, fəlafalu səlasetü yani birin üç tane fiil var kulu ve yetemetdau ve yulhiim. Üç tane fiil var, bir, iki, üç tane bakın. Fəlafalu səlasetü meczumetü. Üçü de meczumdur. Alı cevabiyetil emri. Zerhüm emrinin cevabı olarak Meczumdur. Hastanı arakta bildiğin gibi yani cevap olduğu için. Orada meclun kurmuşlar. Fesal fa yalamunu su asani ahim. Onların yaptığı işlerin kötülüğünü e, ileride bileceksin. Ev vahamet e akibeti. Yaptıklarının kötülüğünü vehametini çirkinliğini, e, çirkinliğini onlar bilecekler. Ev hakikatel hallete elcætüm ile temenil mezkur. Bu zikredilen temenniye Mevlana Müslüman demişlerdi ya keşke biz de Müslüman olsaydık. Bu zikredilen temenniye onları götüren halin gerçek durumunun ne olduğunu ahirette kıyamette ey peygamber, ey Müslümanlar siz de bileceksiniz. Hay su lem ya'lemu zalike min Çünkü onlar senin tarafından bunun böyle olacağını bilmiyorlar. Zaten kabul de etmiyorlar. Ve hu me'akevnihi ve aiden ve tehdiden. Yani bu ifade Zerhüm ve yettenet tavu ve yurhihimül. Enel bu ifade bir tehdit, bir azapla korkutmadır. Vaid, azapla korkutmak, tehditte bildiğiniz Türkçe'de kullanılan tehdit. O da yine azapla Cenab-ı Hak'ın korkutmasıdır. Utluha bissalamin aminin. Burada Cenab-ı Hak müminlere yönelik olarak. Orada cümle bitti yukarıda. Şimdi yeni bir ayete başladık. Utkuluha biselamin aminin e, emin güvenilir bir selam ile bir karşılanma ile oraya girerler. Ve nezâne ma fî min Biz o müminlerin göğüslerindeki, kalplerindeki e, iç dünyalarındaki kin nefret, öfke demek. Onları Kaldırıp attık. Nezana kaldırdık, attık demek. Min gillin, ikvanın, ala sururi müteqabilin, karşılıklı şeyler üzerinde, sedirler üzerinde kardeş şeklinde kardeş olarak otururlar. Orada cennetin keyfini, lezzetini, nimetlerini tadarlar. La yanasu hunfia neselün, onlara herhangi bir yorgunluk da dokunmaz. Remahen minha bi mukhrijin o cennetten de çıkacak değillerdir. Net bir kullarıma şu önemli haberi ver. Enni şikseskiden Emenel Gafurur Rahim. Hem mağfiret edeceğim, hem merhamet edeceğim, hem günahları bağışlayacağım, hem de dünyada ve ahirette merhamet edeceğim. Ve en azab azabına azabıma gelince huvel azabül elim. Benim azabım çok şiddet. Utkuluha ifadesine gelince yani oraya girin. Allah iradetil gavli söz gelişi emren minallahi teala lehum bidduhuli. Yani Cenab-ı Hak onlara bu şekilde söyleyecek. Bir emir olarak. Evet. Ve kurye edkiluha emren Allah'tan bir emir olarak onları oraya sokunuz. Yani girinize de sokunuz. Min hutaala lil melaike tidhalim. Meleklerim onları cennete sokması yönünde Cenab-ı Hak'tan bir emirdir. Kime emir? Meleklere. Şunları cennete sokunuz bakalım. Ve karar Hasan, udiluha madniyen lil olarak girsinler. Onlar oraya girsinler. Girdirin onları oraya. Allah sıfat madi minel ithal, ithal kelimesinden meçhul olarak udkiluha, e, onları oraya sokun, sokulsunlar onları oraya. bi selamin, mültevisine bir selamin, barışa, huzura, güvene, esenliğe tutunmuş olarak. Yani huzur ve güven içerisinde. ey salimine, salim olarak, yani her türlü e, günahtan, kirden, e, korkudan emin olarak. El müsannemen aleyküm ve da onların sizin üzerinize selam verilerek, siz buyurun buyurun buyurun deriz ya biz misafirlere iyi misafirlere. Aminine min al afaati ve zevali, afetlerden ve nimetlerin yok olmasından da emindirler. Ve nezana mafisudur himin gullin, onların kalplerinde, gönüllerinde bulunan bütün kin ve öf öfkeyi kaldırıp attık. Ey hak din hıq, din, kin ve nefret demek arkadaşlar. Canefî dünya yani dünya hayatında insanda kim bulunur ya ahirette kin, nefret, öfke bulunmayacak. Ve alin radıyallahu anhu ercu ben dilerim ki ene kune olayım ene ve Osman ve Talha ve Zübeyr'un. hazret Ali diyor ki den Osman, Talha ve Zübeyr bu ayette ifade edilen kişilerden olacağımızı ümit ediyorum. Ümit ediyor. Allah dilerse biz de yapabilirim. Ee, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'ın. Cenab-ı Hakk'ınların hepsinden razı olsun. İhvanen İhvanen kelimesi arkadaşlar. Halun mined damiri fi kavli ta'ara fi cennatin Cennetlerde e, e, Evet. Cennetlerde bu e, evet. Cennetlerdeki e, zamirden haldir. E kim cennetlerdedir? Onlar. Onlar kardeş olarak cennetlerde oturan kişiler kardeş olarak. Kardeş olarak ifadesi haldir. Evnin faili utluha ve hatta utluu ifadesinin failinden haldir. Utluha onları girdirin, o cennete girdirin. E kim girdirecek? Melekler. Veya Allah'tan bir emir olarak veyahut da bundan bu ihvanen kelimesi o takdirde onları cennete kardeşler olarak girdirin. اَذْ مِنَ الدَّامِيرِ فِي veya veyahut da اَامِن۪ينَ zamirinden o zaman yine o kişiler emin olarak oraya Ve وَكَزَالِكَ قَوْلُهُ Cenab-ı Hakk'ın yine şu sözü اَلَا سُرُورٌ مِتَقَابِلٍ bu sözüne gelince yani onlar şeyler üzerinde, koltuklar üzerinde, sedirler üzerinde karşılıklı olarak karşılıklı olarak oturacaklardır. وَيَجُّزُ sıfat سِفَتَّيْنِي لِيْهْوَانٍ Bu alasururü mütekabilin bu iki ifadenin e, <gülüyor> ihvanın kelimesine sıfat olması da mümkündür. Yani kardeşler olarak o sedirlerin üzerinde, o şeylerin üzerinde, kanepelerin üzerinde oturacaklardır ve halayn min zamirihi ve yahutla bu her iki ifade de e, şeyden e, ihfanın kelimesinin zamirinden haldir. Rahm mucahidin teduru bihumul esrretu esrretu haysuma daru fehmu mutakabilun fi jami al ahvalihi. de şöyle rivayet edilmiş tabinden bir müfessir eee Teduuru bihümül esurretü taht, tahtlar yani oturdukları e, sedirler kanepeler döner haysuma daru nereye dönerlerse fehu mutaqabilu ne fi cemi ahvaliim ne tarafa dönerlerse o tarafta yine bilbilene karşı gelirler. La yamasuun fiha ne onlara bir yorgunluk dokunmaz ey tabün yorgunluk. Bi alaykunu lehm fiha ma yujibuhu min alkiddi yani çok çalışmaktan dolayı çok çalışmanın gerektirilmiş olduğu bir bitkinlik onlarda söz konusu olmaz. Fi tahsili ma'la budelehum minhu. O gerekli olanı elde etme konusunda çok çalışmaktan dolayı ortaya çıkacak bir bitkinlik cennette onlar için söz konusu değildir. Lihusulü kulli ma yuridunehu. Min gayri müzaffereti amelin asle. Yani asıl da, gerçekte meşgul olmaksızın, herhangi bir işle meşkul olmaksızın, her istedikleri her şeyi elde ederler ve bundan dolayı da bir yorgunluk içerisine, bir sıkıntı içerisine düşmezler. <Sessizlik> <Sessizlik> Evbiyenle layateliyehüm zalike ve hatta bu onlara isabet etmez ve en başrol <gülüyor> hareketli anifeti kemal kuvvetih ve yahut da orada bir takım sıkıntılar olsa bile onların kuvvetlerinin mükemmelliğinden dolayı o zor hareketleri yapsalar bile yine de onlara bir yorgunluk isabet etmez fehuve <gülüyor> istinafun bu cümle istinaftır yani ana sururi mütekabilin ifadesi ev halun da da halin min atamiri fi ve hatta eee ara sururü mütakabilin layena süfiyane şu ifade layena süfiyane sabun ifadesi hal istinafi bir cümledir yeni bir cümledir yeni bir cümlede cümle olsa bir öncekile bağlantıda olsa anlamda çok bir değişiklik olmuyor. cemahum minha bi muhrecin onlar o müminler cennetten de çıkarılacak değillerdir çıkmayacaklardır. ebedel abad Sonsuza kadar. Cennet tamamen nimeti bil huludu. Çünkü nimetin tamamı ebedilikte, ebedilikle elde edilir. Yani cennet geçici bir zaman için olsaydı nimet de geçici olur olurlar. Bu ki cennet nimetleri müfessir diyor ki cennet nimetleri ebedidir. Oradaki kalış da ebedidir. Net bir aybadi kullarımı şu önemli müjdeyi ver. Kimdir bu kullarım? ve humullezine zekr <gülüyor> anhum bir muttaqin cenab-ı hakkın kendilerinden muttakiler olarak bahsettiği kişilerdir. Enni el gafurur rahim. O muttaki kullarıma de ki ben çok merhamet edici ve çok bağışlayan. Tabii burada yine kul haklarına dikkat etmek lazım. Ve en nazabi hüvel azabul aleem. Azabıma gelince azabın çok şiddetli. Fezdeketun ve azabı hüve azabül elim ifadesi cumbu cümle fezdeketun yani özet bir cümledir. Bimasarefe minel vabi vel vaidi daha önce geçen Cenab-ı Hakk'ın söz verdiği nimetler ve tehditlerinden sonra gelen bir özettir ve azabı hüvel azabül elim. Ve takriru lahu iyice açıklamaktadır kendinden önceki cümleleri. Nebbi ibadî enni enel gafurur Rahim ve enne azâbi huvel azâbül elîm Bu her iki cümlede bir özet cümledir. Yukarıdaki ayetleri bir nevi özetleyen. Kullarıma şunu söyle. Ben çok merhamet edeceğim. Çok mağfiret edeceğim. Ama şunu da unutmasınlar. Azabım çok şiddetlidir. Ve fizikin zikrin mağfireti Cenab-ı Hakk'ın bu en enel gafurur Rahim" dedi ya mağfiretin zikredilmesinde İş şuna yönelik bir bildiri vardır, bir e, bildirme, bir duyurma vardır. Bir anne, leysel muradu bir muttaki ne? Muttakilerden murad su değildir. Menyettaki cemiy azlunu bi kemi raha vasagiraha. Bütün günahlardan büyük ve küçük hepsinden sakinan manasında değil. Rafi vasfi zati itaara biha. Evet. Yani muttaki elinden geldiği kadar. Yani günah. Küçük ve büyük günah işlemeyen değil. Günah işleyebilir ama pişman olacak, tevbe edecek ve Allah'a yönelecek. Bu. Yoksa insanın tabii ki insan olması hasebiyle e, günah işlememesi mümkün değil. Günah işleyebilir. Ama makbul olan insanın günahtan sonra pişman olması, tevbe etmesi, dönmesi. Doğrusu yani bu ifadeyi neye getirdi? Onu da çok iyi e, izah etmedi ve fi var sızat-ı teala ve cenab-ı hakkın kendi zatını mağfiretle nitelendirmesi ve bir rahmetin rahmetle nitelendirmesi alalet-i kasr-i dun ta'zibi izanun bi ennehuma mimma yaqtadi yaqtadihi mazatu evet şunu ifade etmek içindir hem mağfireti getirdi, hem rahmeti getirdi. Niye bu ikisini getirdi? Mufessir diyor ki bunlar eee yani müminlere yönelik olarak Allah olmanın gereğini ifade etmek için azap etmeksizin azabın ve mağfiretin, merhametin sadece kendisine özgü olduğunu bildirmek için. Mağfiretin ve şeyin merhametin, enel Rahim dedi ya mağfiret ve merhametin sadece Allah'a özgü olmasının gereğini ifade etmek için bildirdiği. Evet. Yani insanlar da birbirine azap edebilir, birbirine işkence edebilir. Fakat mağfiret ve merhamet sadece e, mutlak manada Allah'a özgüdür. Genne ummum mimma yahtadihima azabun ve evet. Azaba gelince innemaye tahakkaku bima yucibuhu min haricin ha. Şimdi oldu. Azaba gelince azap harici bir sebeple oluşur. Yani Cenab-ı Hakk'ın burada şunu söylemek istiyor, bir ince bir nükte var arkadaşlar. Diyor ki Allah'ın nitelikleri, e, mağfiret ve merhamet niteliği Allah'ta olmazsa olmaz nitelikte, niteliklerdir. Yani bunlar Allah olmasının, Tanrı olmasının, ilah olmasının, bu yüce varlık olmasının gereğidir. Yani bu sıfatlar Allah'ın asli sıfatlarıdır azap sıfatına gelince bu arızlı bir sıfattır. Yani Cenab-ı Hak'la e, harici bir sebeple oluştuğu için, yani siz e, Cenab-ı Hak durup durduğu yerde azap etmiyordur. Ama biliyorsunuz insan günah işlese de Cenab-ı Hak'kın rahmetiyle sürekli yüz yüze. Yani düşünün ki gündüz olmasa, düşünün ki yağmur olmasa biz günah işlediğimiz fazlasıyla sürekli veriyoruz. Bunu söylüyor. Yani şunu anlayacağız bu cümleden, şunu anlayacağız. E, azap, Cenab-ı Hak'kın azap Yapması harici bir sebeptedir. O harici sebep nedir? İnsanların günah işlenes. Ama mağfireti, bağışlaması öyle değil. Bu Allah olmasının bir zat geleidir. Vakîr el-lazîne muttakilere denilir. Maazenzele Rabbukum. Rabbini size ne indirdi? Galû khîrîn. Hayır indirdi. Bereket indirdi. Khîrîn. Lillazîne ahsenu fi hazît dünya haseneten ve la dar laakhirati khairun, ve lanî amedarû muttaqîn. Allah muttakiler şeyle dişüle diller. Bu dünyada iyilik işleyen kişilere güzellik indirdi, hayır indirdi. Ve la dar <gülüyor> ahiret khairun. yurdu elbette hayırlıdır. Ve lanî amedarû <gülüyor> Muttakilerin yurdu ne güzel yurttur. Cennet ve Adniyed kulunha tejer min tepti lanharu lehum fiha ma yashaun. O muttakilere cennetler vardır, adim cennetleri. Yatkulunha o cennetlere girerler. Tecrimin tahtiha lanhar o cennetlerin altından nehirler akar. Lehum fiha ma yashaun. Onların istedikleri her şey vardır orada. Kezarike yajzi yecdül, llahu lmuttaqin. İşte Allah muttakilerin mükafatını müka karşılığını bu şekilde veriyor. ''Ellezine تتلاهم تتلفاهم الملائكة bu mutakiler kimdir? Tetelaffahumul melaiketu. Bakın arkadaşlar, tetelaffahumul melaiketu. Meleklerin canlarını aldı. Meleklerin öldürdüğü kişilerdir. Tayyibine Evet. Tayyibine güzel bir şekilde Muttakilerin demek ki melekler muttakilerin canını, ruhunu güzel bir şekilde alırlar. incitmeden alırlar. ne ve şöyle derler. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, huzuru, güveni sizin üzerinizde olsun. Utkulul cennete bimâ kumtum te'amelûn. İşlediklerinizden dolayı buyurun cennete girin. Ve kile lillezînet Muttakilere şöyle denilir, ey el-mü'minine, yani muttaki müminlere, kimdir bunlar? Vusifu bir takva ile vasıflanmış olan. Takva nedir? Cenab-ı Hakk'ın emirlerine elimizden geldiği kadar yapışmak, tehilerinden kaçmak, her hal ve harekette Cenab-ı Hakk'ın bizi gözetlediğinin şuurunda olmak. Vusifu bir takva iş'anın şunu bildirmek için, yan ne mesederunhum min el cevabi nasihun nasihun ani takva şunu bildirmek içindir onlardan vuku bulan eylemler olaylar sözler yine cevabı yani cevap niteliğindeki sözler nasihun ani takva takva durumundan neşet etmektedir onlar mutlaki oldukları için cenabe hakkın eee nimetleri konusunda memnuniyetlerini ifade ederler. Maza enzele rabbukum. Rabbimiz size ne indirdi? E, muttakilere böyle sorulur. Kalu hayran. Muttakiler de derler ki hayır indirdi. Vel mana ey enzele hayran. Yani hayır indirdi. Fe innehu cevabu mutabikun lis, lis suali. Çünkü bu ifade, bu ifade kalu hayran ifadesi bu maza enzele sualinin eee sualini, sualine mutabık olan uygun olan bir cevaptır. Lillazina ehsanu e amaluhum erfa'ul ihsane. Amelleri güzel olan, güzel olan e, kişilere veya hutta iyilik yapan müminlere, kişilere fi yani bu dünya hayatında fi dünya yani dünya hayatında haseneten e, güzel işler yapan kişilere ey mesubeten haseneten Nasubetun hasanetun mükafatun fiha. Oraya denk olan çok güzel bir mükafat verilir. Dünya hayatında işlemiş oldukları bu güzel amellerden dolayı ahirette cennete denk olan, cennete denk olan, uygun olan güzel bir güzel nimetlerle nimetlendirilirler. Veledarul ahireti eymesubetun fiha. Onların ahiret yurdunda kalmaları, ahiret yurduna gelince Hayrun mimma uti fi dunyaminel mesubeti. Dünyada elde ettikleri sevaplardan, dünyada elde ettikleri nimetlerden daha hayırlıdır ahiret nimetleri. <gülüyor> Ev hayrun alel-tak. Ya ve hutta muttakuna da ahiretin her şeyi dünyadan hayırlıdır. Fe yuczu isnadul khayriyeti ila nefsidaril daril Burada hayırlı olanlar bizzat ahiret yurduna isnad edilmiştir. Demek ki ahiretin her şeyi hayırlı. Vereni amaru'l-muttaqin, muttakilerin yurdu, ne güzeldir. Ey Daru'l-âhireti, âhiret yurdu, ne güzeldir. Yani muttakilere ait olan âhiret yurdu, yoksa diğerleri değil. Cennetu adnin, Bu Cennetu Adn'in Adn cennetleri vardır muttakiler için. Bu ifade kadarü mübtedâi mahzufin. Mahzuf bir mübtedanın mübtedanın haberidir. Ey lehüm cennetün. Lehüm mübtedâ cennetün haberidir. Yetkulu neha oraya girerler, sıfetün cennat, cennatın. Bu yetkulu ifadesi sıfattır. O cennete girerler. Ala takdiri, tenkiri, adnin. Evet, adın ifadesinin kelimesinin cennetinin nekre olmasından dolayı burası sıfat olur. Yani o girdikleri adın cennetleri. Ve kezal ki tecrübe min har. <gülüyor> Evet, işte aynı şekilde o cennetlerin altından nehirler akar. Ee, yine aynı şekilde bu tecrümin tahttelen har bu da adım cennetu adının ya sıfatı olur. Evkilahuma harun veya hutta yetkuluneha veya hutta tecrümin tahttelen har ifadesi de her ikisi de har olur. Yani e, bu e, altından ırmaklar akan akan cennetlere e, direrler, muttakiler. Hal olursa o zaman e, e, altından makrar akan e, cennetlerde eee otururlar. Lehun fiha fitil cennati ma yashaun. Bu cennetlerde de diledikleri her şey vardır. Ey hasilun lehun fiha ma yashaun min envai'i müsteh- müstehhiyati. El müstehhiyat arkadaşlar canlarının istedikleri demek. Canlarının istedikleri her çeşitten minan vay. Minan vay ma yaşa une. İstedikleri her istedikleri şeyi, şeyleri elde ederler. Cezalken misse zalikal ceza ile alfa alufa bu tam bu mükemmel cezanın misli gibi yeczil lahul muttaqine. Allah muttakileri yine mükafatlandırır yine onlara karşılığını verir. El bu el-muttakîn ifadesindeki lam, lil-cinsi, cins ifade etmektedir. Ey kulle men yettaki mineşşirki vel maasi, yani şirk ve isyandan sakınanların tümü, tümü muttakiler sınıfına giriyor. Demek ki Allah'a isyandan ve şirkten sakınmak e, da muttaki niteliğini kazanmak demektir. Yani Allah'a şirk koşmaktan ve isyan etmek sakınanlar muttakilerdir. وَيَدْخُلُ ف۪يهَ الْمُتَّقُونَ الْمَذْكُرُونَ دُخُولَ الْاَوَّلِيَّ Evet, yani burada lam cins için olursa öncelikle bu nitelikleri sayılan müttakiler de yine bunun içerisine ilk önce girmiş olur. اَلَّذِينَ تَتَوَّفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Meleklerin canlarını aldığı aldı, bu müttakiler var ya نَعْتُنِّ الْمُتَّقِينَ Bu ifade, اَلَّذِينَ تَتَوَّفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ifadesi, müttakilerin sıfatıdır. <gülüyor> فَقَوْلُهُ تَعَالَ تَيِّب۪ينَ اَيْ تَاهِل۪ينَ Temiz olarak, güzel bir şekilde. اَنْ دَنَسِ ذُلْمِي Nefislerine zulüm etme, zulüm kirlerinden aranmış olarak. Yani çünkü zulmün büyüğü biliyorsunuz şirk koşmak. اِنَّ شِرْكَ لَا زُلْمُنَ Yani insan kendisine zulm eder mi? Evet eder. İşte Allah'a şirk koştu mu hem Allah'a zulüm etmiş olur hem kendisine zulüm etmiş olur. حَالُمْ مُنَدْ دَامِير Hüm ifadesindeki e, evet tayyibine kelimesi bu hümden zamirdir buradaki zamirden haldir. Fefihi hissün bin müminine ala istimrali ala zalike. Burada müminlerin e, muttaki olmaya devam etmelerine yönelik bir teşvik vardır. Hissün teşvik demektir bin müminine müminler için ala istimrali devam etmeye. Anlaristin var ya ala zalike buna. Bu ne? Yani takvaya, takvalı olmaya devam etmeye Müslümanları, müminleri bir teşvik vardır. Ve geyrihim ala tahsilihi diğerler insanlar içinde yani bu takva niteliğini elde etmeye yönelik bir teşvik vardır. Vakıla denilmiş ki ferihine tayibun nufusi bişerati melaiketi yahum bil cenneti. Meleklerin kendilerini cennetle müjdelemesi, müjdelemesi ile ee, onlar güzel e, nefislerinde bir sevinç ve hoşnutluk duyarlar. Ert tayibine biqaddi ervahihim ve e, ruhları alındığı zaman güzel bir şekilde alındığı zaman bir teveccühü nufusiy bir kulliyeti ila Cenab-ı Yani kendi benlikleri eee ila Cenab-ı Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a bütünüyle yöneldiği zaman eee onlar, ruhları güzel bir şekilde alınmış olan kişilerdir. ne derler. Halun minel melaiketi. Melekler ifadesinden haldır. Evkailine lehm. Veyahut da onlara denir. Selamün aleyküm. O müminlere denir. Evet. Size selam olsun. Kâlel-Kureziyü Rahimehullah. E, bu da bir alim. İzâ Üstüdü ayet çağrıldığında nefsül mümini, müminin nefsi, câehu melekül mevti aleyhisselam, ölüm meleği ona gelir. Fekâle, ölüm meleği ona dir. Esselamu aleyke ya veliyyallah. Ey Allah'ın dostu. Sana selam olsun. Allahu u Teala yakrahu aleyke selam. Allah sana selam gönderiyor. Ve beşşerehu bil cenneti. Ve onu cennette müjdeler. O ölüm meleği. Utkulu cennete, cennete giriniz. Bu cennet ifadesindeki el, cennet, el cennete diyoruz ya arkadaşlar. Cennet ifadesindeki, cennet kelimesindeki lam, el, el takısı, lil ahdi. Yani belirlilik ifade ediyor. Ey hangi cennet? Ey cennati adım. Adım cennetine girilmesi. Ve rizalike cürridet aninnatil. Bu yüzden sıfatlardan arındırıldı. Adım cenneti dediğimi artık belli oldu. Vermuralı duxulü hmla fi vaktihi fe in ah, nezali ke beşaretün azimetün. Ölüm zamanında, ölüm zamanında onların cennete gilmekle müjdelerleridir. Fe in nezali ke beşaretün Bu da büyük bir müjdedir. Bimakuntun tamelûne işledik dünya hayatında işlediklerinize karşılık. Bir sebep, bir sebebi sebaat yükün. Ama takva ve taat. Dünya hayatına işledikleriniz nedir? Takva ve Allah'a itaat üzere. Sebat etmenin sebebiyle hadi cennete giriniz denir. El vellezikuntum taamelune min zalike ve hatta yaptığınız şeyler sebebiyle. Yaptığınız şeyler sebebiyle e, cennete giriniz denir. Bir beyyinati ve zuvur. Açık delillerle ve zuvur kitap kitaplarla. Benzenle ileyke zikre ve tübey dinelle lin nasi manüzle ile ilgili. Andolsun ki biz kitabı sana insanlara açıklayasın diye indirdik. Ve lehum yetefekkerun umulur ki onlar düşünsünler diye. Bir biyenat ve zuhur beyinat bir, bir mucizat demektir ve zubur da kitaplar demektir. Yani e, Evet. Benzenle yine kez zikre ey el Bakın arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken Khususlardan birisi şu ifade, Benzerna ileyke zikre, Kur'an'ın isimlerinden birisi de zikirdir. Yani en büyük zikir kitabı, fikir kitabı, tefekkür, tedebbür, taakkul kitabı Kur'an'dır. En güzel zikirder, zikirler de Kur'an'da vardır. Bu şekilde inanmak, bu şekilde benimsemek gerekiyor. Ve innama sümmeye bihi liennehu ve tenbihun lil Niye Kur'an-ı Zikir diye isimlendirildi. Yani ve tenbihun lil Çünkü bu Kur'an gafil olan kişileri hem bir uyarıcı hem de bir nasihat edici bir kitaptır. Mütebeyyin lin nas insanları açıklayasın diye kafaten tümüne. Sadece belirli bir grup insanlara, belli bir takım Müslümanlara değil. Ve'at hurufihil ehlu Mekke te E tabii bu durumda Mekke halkı da ilk önce girmiş olur. Yani Ennaz ifadesi. Hem Mekke halkı hem de insanların tümün. Ee, Manüz dile ileyhim. Kendilerine kendilerine indirilmiş olan şeyin ne olduğunu onlara indiresin diye biz bu kitabı sana indirdik. Fî zâlike zikri minel ahkâmi ve şerâi